110. konu, hicret yolculuğu esnasında halkı İslam'a davet etmesi, i̇bn Saad babası Sa'd'ın şöyle dediğini anlatıyor, Hazreti Peygamber, beraberinde Ebu Bekir olduğu halde, bize geldi, Ebu Bekir'in daha önce emzirilmek üzere bize bıraktığı kızı yanımızdaydı, Hazreti Peygamber en kısa yoldan Medine'ye gitmek istiyordu, ben ona, işte Rekube'nin şu deresi var ya, oradan gidiniz, orada Eslem kabilesinden iki hırsız vardır, onlara el muhanan denilir, istersen onların yanından gideriz dedim, Hz. Peygamber kendilerini onların yanından götürmemi istedi, biz onları görünceye kadar yola devam ettik, onlara yaklaştığımız zaman birisi diğerine, bu Yemenli kişidir, diyordu, Hz. Peygamber onları İslam'a davet etti ve İslam'ı kendilerine anlattı, İkisi de Müslüman oldular, sonra Hazreti Peygamber kendilerine isimlerini sordu, onlar, biz El-Muhanan, yani kıymetsiz iki kişiyiz, dediler. Hazreti Peygamber, hayır, siz kıymetsiz değilsiniz. Belki siz El-Mukerrem'in, yani ikram edilmiş, şerefli iki kişisiniz, dedi ve onları Medine'ye, kendi yanına çağırdı.